Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Ben kalp insanlar modern sabahlar devam ediyor. 8.31 oldu saatimiz. 8 Haziran 2015 pazartesi sabahında. Küçük Müşahit Oktay Demirci Stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Oktay Bey programımıza başlamadan önce Günaydın sizin nezdinizde bu seçimde e, görev alan, gönüllü olarak görev alan bütün müşahitleri, sandık görevlerini, oy ve ötesini, benzer bütün oluşumları şöyle oylarını. alkışlayalım hakikaten, hatta ama ayakta ben alkışlayalım. alkışlayalım Ben ben de alkışlayayım hakikaten e, hakikaten alkışlamak lazım. Yani bu organizasyonu yapan yani bizim çok ufak tefek bir katkımız oldu ama e, yani bu herkesin ufak tefek katkısı oldu. Zaten esas olarak emek bu. veren herkes. E, e, tabii ki bunun önü evet. açan, bu e, oluşumu. Hayata geçiren, sesini duyuran, geçen seçimde ve önceki seçimde ne kadar kritik olduğunu gösterenler apayrı bir övgüyü hak ediyor ama e, senin gibi işte küçük bir katkımız oldu diyenlerin e, çalışması sayesinde dün gece... Efendim tutanağımız eksik şurada şu var 5 numaralı tutanağın fotoğrafı var mı bilmem nasıl ıslak imzalısı lazım falanlar olmadan başka şeyleri konuştuk. Başka bir seçim gecesi yaşadık. Siz ve sizin gibiler sayesinde diyerek bir kez daha tebrik ediyorum Allah Çok teşekkür ederiz. Hepimiz adına oradaydık. Ee, en azından biz. Ee, son dakikada dahil oldum ben bu e, şey işine. Hı hı. Ee, küçük müşahitlik işine. <gülüyor> e, Tuzlu Çayır'da bir okuldaydım ben ortam da çok güzeldi çok fazla insan vardı gönüllü olarak sandık müşahitliği yapan hı hı. takip ettiğim kadarıyla müşö diye mi çağırıyordunuz birbirinizi biraz anlatır mısınız o... birbirimizi mi hı hı. birbirimizi müşö diyenler vardı <gülüyor> bana kimse müşö demedi de müşö diyenler vardı onların arasına girmeye çalıştım müşö çay yani yok almadılar. mu falan diye böyle şeyler yok muydu yani mesela ya çok güzel bir ortam herkes çay ısmarlamaya çalışıyor sana Öyle mi? Öyle bir şey var, evet. Bizim de oy kullandığımız yerde Sevgili öyle bir... Sen bir görevlisi olmadın değil mi? Ben Resmi sandık olarak sandık kurulu üyeliği tabii, tabii. ya da başkanlığı falan filan. Yani öyle bir herkes bir... Tabii gerilim olan yerler vardı da. Hadi ya, ha. ne tip gerilimler? Yalnız o falan gibi gerilimler mi? Yani Yoksa kendi son... kişisel gerilimler mi? Kişisel gerilimler değil, artık yorgunlukla mı vardı? Yoksa öyle bir ee, bize öğrettiler? Uzun süredir bize öğretilen nefret üzerine mi vardı onu bilmiyorum ama daha doğrusu öğretilmeye çalışılan diyelim de hı hı. Ee, bilmiyorum neden vardı ama akşam saatlerinde sandıklar açıldıktan sonra e, oylar sayıldıktan sonra Sen, şey Sen Sayım da bitti. Tabi tabii sayım bitti sadece ben kendi durduğum sandık değil diğer okuldaki diğer sandıklardan da ıslak imzalı tutanaklar alındı hı hı. onun için de böyle bir... E, oradaki müşahitlerin gönüllülerin daha doğrusu bir ortak çalışmasıyla ondan sonra herkes evlerine dağıldı. Daha doğrusu aslında arabaya yüklendi e, şeyler, çuvallar. Eli, sallayarak uğurladınız mı? Nasıl yaptınız onu? Valla arkada e, parti arabaları vardı. Bazı partilerin arabaları vardı. Hı hı. E, o, o çuvallarını götüren e, resmi aracın arkasından zaten düğün arabası gibi şeyde, kamerayla çekiyorlardı. Dörtlüleri yakarak. Yani, çok çok şey bir ortamdı. Sanki seçim değil de yani böyle bir, bir şeyin arkasında olacağız hep beraber sonuna kadar bilmiyorum o bir şeye gittikten sonra ilçe seçim kuruluna gittikten sonra e, bilgisayara girerken de yanında duran bir gönüllüler var mı? Vallahi cep telefonları hakikaten e, dün tekrar tekrar şarj edilmiştir eminim. Ben yani iki, iki kere... Senin telefonda var mı görüntüler? Ben iki kere... Hangi görüntüler? <gülüyor> bir vardır bir şeyler yani. Yok çekmedim ben. Çekmedin mi? Yok çekmedim. Islak emzayı da çekmedin mi? Islak emzalar çekildi. Ha, onlar çekildi değil mi? Islak emzalar çekildi. Sadece e, şeyler değil fotokopileri de çekildi. Hı -hı. Asılları da olması gereken yerde şu anda ulaştırıldı onlar. Peki şimdi sandıkların başında partilerin görevlileri var ya. Partililer evet, var. var. Hı -hı. E, kendi işlerinde organize ettikleri Hı -hı. şekilde. Sizin gibi e, gönüllü olanlar işte Ankara'nın oyları, oy ve ötesi falan gibi evet. e, küçük müşahitler işte e, nasıl diyelim e, duyarlı sorumluluklarının farkında olan arkadaşlar şey gibi bakıyor mu Biz de işte esas rock'n'roll biziz. Onlar partili biz böyle şeyiz gönüllüyüz falan gibi böyle. Müşolar birbirlerini tanıyorlar mıydı? Müşolar birbirlerini e, görünce tanıyorlardı. Tanıyorlar anladım. mıydı? Evet. Böyle bir <gülüyor> hafif baş selamı vardı. Hafif gülümsemeyle başlayan sohbetler. Bir de e, mesela işte Ankara'nın oyları, oy ve ötesi falan çok açık konuşulmuyordu. Çünkü dün sabah saatlerinde... Aslında zaten diye... öyle olmaması lazım değil mi? Evet yani. yani e, öyle olması lazım daha doğrusu. Tabii bir partiden sonuç olarak e, şey alıyorsun işte müşahit kartı alıyorsun. Hı hı. E, ben Liberal Demokrat Parti'nin e, müşahit ile girdim. Ve şey diye gezdim. E, Cem Toker'den sonra Liberal Demokrat <gülüyor> Parti yükselişte diyerek böyle adımımı attıktan sonra... Sadece şey varmış. Ben ona hazırlıksız yakalandım. Bu arada yakalandım. Cem Toker'in dün gece bir tweet'i vardı. Gördün bilmiyorum Yok ama, görmedim. E, rektörlük seçiminde en az oy alan adayı rektör atayan Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini de bize verebilir ha, falan evet, gibi bir onu. şey vardı. Evet gördüm onu. Seni kritik isim yapıyor sonuçta. Liberal Demokrat Parti'nin e, <gülüyor> Ya Bir yandan da çalışarak gitmek lazım. Şimdi benim bu ilk gönüllü çalışmam olduğu için e, çünkü e, işte 1350 oğlu sandıkta ben girdim. Hangi partiden sizsiniz diye sordu başkan ve e, üyeler. Liberal Demokrat Parti dedim. Bundan sonra kimdi onun başkanı dediler. <gülüyor> dedim Cem Bey. <gülüyor> ne iş yapıyordu Cem Bey dediler? <gülüyor> i̇ş adamı dedim. Böyle sohbet mi oldu yoksa sohbet oldu? En başta Yok müşahitler işte. partinin şeyini. siz de Liberal Demokrat Parti. So, son Öyle dakikaya mi? kadar e, benim e, müşahit yani baştan sona durduğum sandıkta liberal demokrat Parti oy çıkmayınca o acıyan bakışlar <gülüyor> bana <gülüyor> kafalar çevirip <gülüyor> böyle bir acıklı acıklı bakışlar çünkü ben giderken işte bisküvi gibi söylemesi ayıp onları da almıştım en güzel de bir ilişki kurduk oradaki görevlerle. O zaman ee, şöyle diyevi mi zorlar? Nasıl? Bir... Yani şey diye onlar orada kullanıyor ya şeylerini oylarını. Ha sen de orada mı kullandın? Hayır yok ben geldim oyunu gittim. atıp gittim, evet, gittim geldim gittim ee, şey diye o sırada. Bir... Liberal Demokrat Parti'nin sizin sandıktaki oyları çalınmış olmuş mu nokta ondan Yani o da şey yaptım ama yani e, şöyle bir şey yani oldu o sandık şu anda üyeleri, seçime gölge düştü yani kurulu üyeleri bir üzüldü ay keşke biz bir tane verseydik bari Uçaklar boşuna gitti gibi bir yani yendi o kadar yendi falan diye öyle bir şey vardı. Ama ilk dakikada tabii bu söylenmiyor. Daha doğrusu şey söylenmiyor. Açılana kadar. Ee, oy ve ötesi gönüllüsü olduğu şey söylenmiyor. Bir de tabii şunu da söylemek lazım. Türkiye genelinde 45 ilde varmış bu tip oluşumlar. Hı hı. Oy ve ötesi Ankara'nın oyları gibi oluşumlar tamamı 45 ildeymiş. Yani daha çok gerekiyor aslında bu tip çalışacak kişiler umarım ki bir sonraki seçimler için de bu şey olur örnek olur. Hakikaten daha çok gerekli çok ama yeterli değil. Gerekiyor yeterli yetersiz ama en azından dün gecenin başka bir havada geçmesi için yetti. Daha çok olduğunda daha farklı bir şey de olacak. Yani dün akşam saatlerinde tek konuşulan şey işte nereden nasıl yapacaklar oradan fazla oy attılar mükerrer oy atmaya çalışanlar plakasız araçlar falan filan bunlar konuşuluyordu ama e, sen ve senin gibi arkadaşlar bunu organize edenler sayesinde bu tartışmalar e, bıçak gibi kesildi yani sayın bu, başladığı andan itibaren. Bundan hala emin olamıyorum maalesef ki yani çünkü dediğim gibi 45 ilde var e, bu tip bir gönüllü yapı ama e, yani hala emin olamıyorum sonuçlara dair bir rahatlamada olabilir. Ee, olmamış olduğu anlamına gelmiyor. Yani işte bu oyların çalınması başka yanlışlıklar yapılmaması gereken e, hareketler Usul, falan filan. Tabi yani bile isteği yapılan şey olmadığını göstermiyor bana. Ama sonuçlara bakınca tabi bir e, başka bir anlamda bir değişiklik söz konusu olduğu için buna konsantre olmuş durumda olabilir. O yüzden daha fazla olmak lazım. Ee, Peki Oktay. E değil, 81 ilde olmak lazım. 6000 kişi değil işte 600 bin kişi olmak lazım belki. 60 bin kişi olmak lazım. Neyse yani katta hani katta insana ihtiyaç var. Ee, liberal Demokrat Parti'nin müşahidi olarak Cem ile dün konuştunuz bunu. Nasıl değerlendirdiniz? Sizin sandıktan oy çıkmamasını ay senin müşahitliğine diye mi karşıladı? Nedir? Yani sonuçta e, benim Sosyal şu anda ulaşabildiğim şu anda benim ulaşabildiğim sabah yayında tabii çok kişiyi aradık biz e, bir analiz yapmak için. Ama ee, bir tek sana ulaşabildim <gülüyor> siyasi figür olarak e, LDP Ankara sandık görevlisi oktay temel meclis sandık görevlilerinden biri evet e, <gülüyor> müşahitlerden biri e, Cem abiyle konuşamadım <gülüyor> e, ama Besim abiyle daha önce e, konuşmuştuk eee Cem dedi. Cemcim dedi. Gerekli açıklamayı yapar dedi. Ee, hı hı. O yüzden Cem abiyle konuşma fırsatım olmadı ama bugün toplanacağız e, bir yerde. Bizim dükkana falan gelirsiniz. isterseniz. <gülüyor> <Bakalım>. Kaç <gülüyor> kişi geleceksiniz bilmiyorum ama. Ee, sevgili kalabalık dinleyiciler e, ilerleyen dakikalarda e, kapsamlı bir seçim analizi yapacağız. Ne oldu ne bitti ama e, şu anda gayri resmi sonuçlara göre e, benim anladığım kadarıyla e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 400 milletvekili e, çıkarması zor görünüyor. Tabii ki bunlar e, resmileşmiş e, rakamlar değil. Gerçekten bu e, siyasete baya alıştın <Gülüyor> ya. Yani çok iyi okuyorsun. Rakamları çok iyi okuyorsun. <Gülüyor> 250-255-260 e, arasında bir milletvekili var ben de öyle tahmin ediyorum 400 değil onu, 400 çok, onu çok iyi vurguladın Ege, e, zor olacak gibi şu an tabii tam rakamlara bakmadım ve değişiyor e, her yerden gelen rakamlar ben de ne yapmaya çalışıyorum e, matematik ve halkın nabzını bir araya getiriyorum çok iyi oradan diyorsun. okumaya çalışıyorum çok iyi tebrik ederim seni e, ve de e, başbakan Davutoğlu'nun da balkon konuşmasını da değerlendireceğiz. Çünkü coğrafya terimlerinin bazıları eksik kalmış olabilir. Delta falan denmedi. Bu acaba yeni dönemle ilgili bir ben, sinyal ben mi? Çok takip bahsedilmedi. Takip edemedim. Onu da merak ediyorum. Takip edemememiz sebebi şey değildi. Ee, hani orada O sırada bir şey yapıyordum falan değil. Televizyon da çıktı ama e, telefona dalmışım. <gülüyor> yani e, konuşurken. Dağlarımız, ovalarımız, nehirlerimiz, bu... akarsularımız bunlardan hepsinden bahsedildi. Ee, bazı coğrafi terimler, bazı bölgeler e, eksik kaldı. Hmm. Konuşulanlar da var. Konuşulmadan bahsedilmesi mesela e, aktif bir e, volkan. <gülüyor> yani, Bayağı coğrafya, coğrafya mı konuşulur? Tabii ılgaz trancalar falan filan bunların hepsi söylendi. Tendürek'ten e, bahsedilmedi. Ağrı Dağında zamanının bir volkanik dağı olduğu. E, Sekş çok... Cumhuriyeti olarak mı şey oldu, Sekş yoksa... Cumhuriyeti olarak mı yaklaşıldı bilmiyorum Hepsine e, ayrıntılı bir şekilde konuşacağız antresi. Sevgili Ama e, Programın başında söyledik aylardır Ne dinliyoruz Parti şarkıları dinliyoruz Hele bizim dükkanın oradan öyle Şarkılar geçti ki bir Onların kulağımızdan silinmesi lazım O yüzden tat, tatlı şeyler dinleyelim bir taraftan da Şek Albeder 103.1 radyo Today Modern Sabahlar Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo TÜSİDİZ Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. Fiyat Fiyatı analizlerimizle karşınızdayız. Buyursunlar Oktay Bey. Ay günaydın tekrar teşekkür ederiz efendim analizleri e, yapmak bize kalır mı bilmiyorum ama şöyle bir bakalım neler oldu neler bitti. Yani ben e, kendimi şu anda e, başarılı bir yayıncı olarak görüyorum çünkü. Türkiye şu anda koalisyon hesapları yaparken tüm partiler, ben de bir siyasi figürü, LDP, Ankara, e, gönüllü müşahidi, e, müşahitlerinden biri. Oktay Demirci'yi stüdyomuzda ağırlıyorum. Radyo otu farkında üç <gülüyor> <herkes> daha gösterdim. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Aslında diyor tatlı bir rekabet de vardı bizim e, ev içinde. Hı hı. E, evi dışarı taşıdık. Gittik hemen e, benim olduğum sandığın... Yani, Sandığında da e, diğer tarafta da Didem vardı biliyorsun. Hı hı. Orada e, tatlı bir rekabet vardı. İlk dakikalarda kim daha popüler? İlk başta kimin... Didem hangi partinin müşaviriyle? O, o da o da belal Demokrat Parti. Karı koca siyaset içinde yani e, ecevitler <gülüyor> gibi diyebiliriz size artık. Neredeyse uzun yıllardan sonra. <gülüyor> Ay öyle bir tatlı rekabet vardı. E, onun onun sandığında içinde... çıktı mı? O... Ona bir tane çıkmış evet. Hadi ya. Ona bir tane çıkmış. O kadın diye jest yaptılar herhalde. Büyük ihtimalle sandık kurulu üyeleri mi artık şey yaptı. Çünkü orada kullanıyor ya sandık Hı -hı. kurulu üyeleri oldukları görevli oldukları yerde kullanıyor. Artık öyle mi? Çünkü o da e, bisküvilerle kaymakla bisküvitlerle falan şey yaptı. E, yani öyle bir rekabet yani kadar... İlk dakikalarda o daha popülerdi. Ben biraz ezildim. Yani, yani birbirimizi an be an görmedik ama yani ama son dakikalarda kafa kafaya gelindi yani e, AKP kömürle makarna ile oy topluyor diyorlardı liberal demokrat parti müşahitleri de kaymaklı piskevitlerle sandığa giderek oy toplamaya çalıştı diye yorumlayanlar var ne diyorsunuz yani e, sonuçta bizimki bir e, paylaşımdı e, biz de yedik kaymaklı piskevitlerden e, efendim hep beraber yedik sadece kaymaklı piskevitle de değil lütfen e, susamlı çubuk e, ve e, tabi ki su ee, yani o şey zaman Didi'nin sandığındaki birisi için de kaymaklı psikopite oyunu yok belki de dışarıdan gelen bir oydu. Bilemiyoruz. Tabii canım onu bilemiyoruz. Onu bilemiyoruz ama e, son dakikalarda şey gelir mi de oldu. Hadi bitmedi mi daha sizin falan diye ben böyle gidip şey yaptım. Ha rekabet o, o tip bir rekabet. Tabii canım. Onu. Hadi bitmedi mi sizin? Şimdi sizin çok tutan, tartışılan. Almadınız mı siz falan çok tartışılan sadece e, aslında senin gibi müşahitlerin oy ve ötesine işte Ankara'nın oylarına katılanların bilebileceği bir şey var. E, dün çok tartışıldı. Ben de herkesi gerdim mesela bu tip şeylerle. Ney? Mesela e, bu nasıl diyelim mühürü deliğe tutturma. Evet. Konusunda. Hı -hı. Siz oyların sayımı sırasında hiç bunun tartışması oldu mu? Yok. Mesela ay birinci de tutmadı diye ikinci basanlar. Ben herkesi şöyle, ikinci falan, <gülüyor> hoşça kal Hoşça kal sayılmaz falan diye. Ya valla o konuda galiba herkes uzman oldu. Malda yani, ben uzman olmayan pek çok kişiyi dinledim. Varsa i̇şte ben böyle bir milyon 300 bin geçersiz oy var zira. Bir yani, 300. Şimdilik en azından. yüzde iki civarında bir şey değil mi? Neredesin? Yani, yanlış görmediysem ilk e, baktığımda öyle bir e, geçersiz oy sayısı var. E, ama yani çoğunluk tabi. E, Aslında geçersiz biliyorum. Türkiye Partisi diye bir parti yüzde ikilik oyu var diyebilir miyiz o zaman şu an mı? <gülüyor> Olabilir evet. Yani barajı geçemez ama. Ee, bakalım önümüzdeki günlerde Siyasette iddiasını varsa, koyar. Siyasette iddiasını koyar. Evet doğru diyorsun. Ee, ama Mesela şey şimdi ya. o iki defa basılmış şeyler. Yok ben çembere tam şey yapamadım. T'nin e, çizgisi dışarıda kaldı falan. Bunlar sayılıyor mu? Oy Tabii olarak? ki sayılıyor canım. Yani, e, Sayılmayan şey oylar var mıydı sizin sandıkta? Sayılmayan oy vardı. Mesela iki partiye basmış olan bir... E, ya kafası karıştı ya da artık espri diye mi yaptı onu bilmiyorum. Bir partiyi denemek için bastı. Seçmen öyle basmış. Ne, hangi parti verdi mesela? DSP ve AKP. Hmm. İkisi yan yana. Ya işte bir tanesine Anam basarken diğerine misin? bastı ondan sonra ay bunu görmezler herhalde Bu da basayım falan mı dedi. Buraya daha kuvvetli basayım. Yoksa geçersiz oy olsun dedi. Bir tanesi tamam hepsine basmış. Bütün partilere basmış. Hı hı. O galiba şey... Kararsız mı oluyor? <gülüyor> kararsız seçmen olarak. <olabilir. gülüyor> Bayağı kararsız seçmen kararsız olarak. Kararsız ve mühürü seven ve oy kullanmayı da isteyen birisinin hareketini. Hiçbirine var. basmayan vardı. Hiçbirine basmayan. O da bastım zannetmiştir vardı. belki yazık. Ondan sonra yani öyle taşırmadan dolayı bilmem neden dolayı geçersiz sayılan oy yoktu. Zaten o geçersiz olma sebebi de değil. Yani o hani işte böyle uzun bir dikdörtgen Tan var ya. Tan yuvarlak dördün. tutturma. Hayır, öyle bir şart yok ya. Kısa kenar yokmuş daha doğrusu. Kısa kenarın üzerinde duruyor ya her partinin şeyi, dikdörtgen şeklinde. şeklinde. Evet. O bölgeye basarsan o çizgiyi geçilirebilir. Tartışmasız bir şekilde o karenin içinde herhangi bir yere basarsan. Için evet, Hı -hı. hatta şey diye, e, parti amblemünün, parti logosunun üstüne bile basabilirsin falan filan diye de bir şeyler var. Bunlar önceden mi konuşuldu? Yani mesela nasıl King oynarken, Batak oynarken bazı kurallar masada koyulur ya. Tabii önceden şey dedi zaten sandık başkanı, benim olduğum sandığın başkanı daha e, zarfları açmadan önce bunları sayıyoruz. Bunları sayıyoruz diye. Çünkü orada parti temsilcileri de olduğu için sonuca ha, göre kural e, konmasın diye. O diye, gerginlik tamam. olmasın diye hızlı hızlı bunlar konuştu. Zaten yazılı bunlar. E, o yüzden. Nasıldı peki sayma sırasında? Bir kişi zarfa açıyor sonra herkese gösteriliyor mu? Bir kişi zarfa açıyor. E, ondan sonra bir kişi içinden çıkan oy pusulasını düz hale getirip e, sandık başkanı veya işte orada herkesi her duyuran gösteriyor. kişiye veriyor. Ondan sonra o da böyle göstererek zaten hani başka partilerin son dakikada başka partilerin müşahitleri de geldi. Kalabalıktı. Hiç şey oldu Sınıf. mu? Ne evet. derler? Yalnız bir dakika bende 52 sizde niye 50 falan oldu mu? Yoksa tıkır tıkır herkesin saydığı gibi mi çıktı? Herkesin saydığı gibi çıktı benim olduğum sandıkta ama e, şey oldu. Niyeyse olmuş? müşahitler de bir, en son gelen müşahitler de sinirli mi oluyor? Ne oluyor bilmiyorum da Biraz yüksek sesle söyler misiniz diye böyle bir, bir sinir <gülüyor> Küçücük sınıf değil mi zaten ya? Küçücük sınıf da <gülüyor> artık yoruldu tabii. Yani herkes sandık kurulu üyeleri falan da yoruldu. Öyle bir şey vardı. Ben e, yani bir de bizim sandığa özel diye tahmin ediyorum. Israrlı e, şeylendi e, HDP'ye de e, oy çıktı. Hı hı. E, bütün şeyleri ilk e, zarf açıldıktan sonra oy pusulasını böyle açan adam var dedim ya. O bir ara ben oldum. Onu böyle açarken... HDP diye veriyorum sandık başkanına. Sandık başkanı şeydi kaldırdı. İşte yaklaşık 300 330 oy vardı. HDP diye kaldırdı. Onu bir, <gülüyor> onu bir aşamada 30'a yakın oy vardı. 30'unda da da HDP'dendi. Ee, yani o, o tam oturmamış ama tabii ki kayıtlara HDP olarak işte. Yani bu, bu yanlış bir şeye yol açmasın. Ee, söylenen daha, daha demek ki oturmadı partinin ismi. Öyle bir durumda var. Onun dışında. Gördüğünüz gibi derinlemesine siyasi analizlerimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Bu saatin sonuna geliyoruz şarkılar Türkler falan kustuk. Şey yoktur değil mi? Ege? Onu bir e, ha geldik mi saatin sonuna? Geçmişiz geldik. Mi sanki? Geldik maalesef geldik. Dur, Çoktan geldik geldi ya. yani şu anda baraj açıldı saat barajı. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar, modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Modern Sabahlar bir kez daha farkını koydu. Siyasi analizler bugün Türkiye'nin dört bir yanında yapılacak. işte e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, CHP'den, HDP'den, MHP'den e, yorumlar alınacaktır eminiz. Ama Liberal Demokrat Parti sandık gönüllü müşahidi Oktay Demirci'yi yayına çıkarmayı ...bir tek biz başardık... Ee, ...işin şöyle de bir güzel tarafı var... Ee, ...zaten gelecekti... ...hoş geldiniz... ...hoş bulduk... Ee, ...çok teşekkür ederim... ...Twiter'dan... ...analiz 2014... Ee, ...ay pardon... Iki... <gülüyor> ...Ege Bey'in... ...geçmiş şey ...bir kez daha farkını koydu... ...hani... ...hani... ...analiz... 2015. 2015 olması lazımdı. Twitter'dan gelen sorulara ben biraz cevap vermek evet, Modern sabah, et, et modern sabahlara e, analiz etmemizi istediğiniz soruları gönderebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Zeynep Hanım mesela yeterli mi diye e, sormuş. Sadece Hı -hı. sorusu bu. Valla e, Liberal Demokrat Parti... E... Ama lütfen Oktay Bey şimdi e, zaten çok yoğun yaşanan, çok e, sancılı bir seçim dönemin geride bıraktık. Bugün evet. burada e, müşahidede olduğunuz Liberal Demokrat Partisi'nin artık propagandasını yapmıyordunuz. Seçim geride kalmış. Lütfen sizi biz buraya siyasetin, siyasetin da... içinden bir isim olarak analiz için çağrın. Tamam da işte analiz ediyorum. Analiz ediyorum hatta. E, analiz ediyorum at, at <gülüyor> <gülüyor> adresinden de e, sorularınızı cevaplarım. Ama e, şunu söylemem lazım. E, diğer biliyorsun dört e, parti var e, meclise giren. Diğer e, diye bir grup var yüzde 4.8 gibi bir oran hı hı. var. E, bunun içinde e, Liberal Demokrat Parti'nin tabii ki e, bir ağırlığı var. Ağırlığı var e, ama bir sonraki seçimlerde gerekli e, dersleri biz çıkardık parti olarak. Ne ders çıkardınız oktay bey? E... Bir tanesini dersler dediniz. Bir tanesini yani. Bir tanesini söyleyeyim. Kaymaklı bisküvit demek ki yeterli olmuyor. Çünkü kaymaklı bazı partilerde oradaki sandık görevlilerine ayran getirdiler. Bu sefer kaymaklı bisküvit ve ayran ıps yaptırdı. yaptı. Seçmen ıps dedi diyebilir miyiz? Seçmenlerin içinde bulandırmak istemem ama acı geyrik yaptı. Demek ki uyumlu bir şekilde bir şeyleri sunmak lazım seçmen bize bu dersi verdi hı hı. Ee, onu ben e, çıkardığım e, sonuç olarak yeterli değil yani Zeynep Hanım'a söylüyorum Esin Hanım demiş e, AKP kömürlü makarna ile or topluyor diyorlardı LDP müşahitleri de kaymakla ile toplamaya Ha tamam o bizim söylediğimiz bir şey sağ olun Esin Hanım bu mesajlarımızın farkında olunması e, hı hı. oldukça bizi mutlu ediyor ve e, bir sonraki seçimler içinde siz müşahit olarak şey... geliniz sağlamama galiba değil mi yani bu sonuçlara göre. Sen bir de e, Hay Allah. pardon. Zeynep Siz Hanım bu çok, arada çok pek çok partiden teklif geldi galiba. Siz müşahit olmaya gittiğinizde. Evet pek Değil çok mi? partiden teklif geldi. Bu da sizin ilkesiz bir duruşunuz olduğunu mu gösteriyor yoksa sadece kaymaklı piskevitimi alırım ben millet yolunda kaymaklı piskevitimle Sen, çıktım mı diyorsun? Yok ben şöyle yaptım. E, işte cumartesi gecesi oturduk. E, hangi partilerin Müşahit kartını alabileceğimizi biliyorduk. Şu parti hı hı. var bu parti var diye hepsinin ulusal sesleniş konuşmalarını dedi. Ulusal sesleniş değil de ney seçim propaganda konuşmalarını dedik TRT'de yayınlanan. Tamam. 10 dakikalık bir konuşması var ee, Cem Bey'in. Ee, o konuşmadan sonra tamamdır dedik Liberal Demokrat Parti. E, müşahiti olacağız sonuç olarak. O konuşmaları e, bilmiyorum seçimden sonra dinlemek ne kadar faydalı ama e, <gülüyor> vakti olan dinleyicilerimizin bir fırsat vererek bugün yarın o 10 dakikalık, 8-10 dakikalık bir konuşması var. Onu dinlemelerinde fayda olduğunu düşünüyorum. Ben güzel bir konuşma yaptı. Ondan etkilendik biz. Peki şey mi oldu? Yani e, Mevlana ve Şems arasındaki bir Aşk gibi bir aşkı ben de sonunda anladım diyebileceğim bir tarz müdü yoksa sadece orada boş kartlar vardı o yüzden onu seçtik müdürsünüz ee, yok öyle değil ee, benim çıtam e, aslında şeydi kaç tane tabancam ve ne kadar mermim olduğuna doğru sonra gittim baktım odaya falan baktım çekmecelere baktım falan Hı -hı. öyle bir şey yok hiç tabancanız evde. olmaması tabanca yok mermi yok sayısız mermi sayısız mıdır sıfır bunu tartışmak lazım Onlara baktık Onlar olmayınca aşka inelim o zaman dedik hı hı. Aşka baktık işte bir 8 dakikalık 10 dakikalık Video izleyerek daha doğrusu konuşma izleyerek Aşk da olmuyor Olmuyor tabi En iyisi ne yapalım dedik Aman dedik alalım biz bu kartı dedik Ve gönüllü olarak müşahit olarak kalan dedik Bu açıdan yaklaştık biz Sonuçta çıtayı tutturamama gibi bir durumumuz yok o başarısızlığı asla Hı -hı. kabul edemem <gülüyor> ee, yani hani bu ikisini tutturamadık da ona razım olduk hayır bizimki bir seçimdi Hı -hı. Ee, pek çok partinin kartı varken onu seçmek tamamen bizim Sen mu giydin? tabii ki bizim ve tabii ki milletin Seçim iradesiyle yani. olan bir e, Sen kot mu giydin? anlaşılmadı sorun ee, müşahit olarak gönül müşahit olarak sandığa gittiğinde kod mu vardı üstünde ee, evet üzerinde kod vardı rengi uyuyor diye mi Nasıl yani? Ha yok. Siyah, Demokrat siyah Parti vardı. Siyah kot Mavi Yunus. Hı hı. Evet yani uyar diye düşünüyorum ben. Siz beni test etmek için mi soruyorsunuz Abi bunu? Acaba si bilemiyor mu falan evet. filan diye. Sonuçta, sonuçta yani burada siyasi bir figür olarak programımızdasınız. E, dinleyicilerimiz de e, sizin görüşlerini bilsinler ki analiz, analizlerinizi ona göre değerlendirsinler. Hasta siz Burcu şöyle demiş. İki seçimde müşahitlikten binan sorumluluğuna terfi ettim. Darısı başınıza Oktay Bey demiş. Efendim teşekkür ederiz. Öncelikle e, sizi tebrik ediyoruz. Teşekkür de ediyoruz. Elinize sağlıklı diyoruz. E, bizim efendim e, parti içinde e, böyle bir koltuk kavgamız yok. Hangi görev verilirse e, onu yapacağız Burcu Hanım. E, ve tabii ki millet ne takdir ederse diyelim. Ve Kenan Bey analiz için simülasyon cihazınız var mı demiş. <gülüyor> e, ee, var tabii ki. Bize parti olarak mı soruyor bunu yoksa modern sabahları modern mı soruyor? Modern sabahları soruyor. Modern sabahları mı soruyorlar? Ee, var bir simülasyon cihazımız var ama... Var façede var. Hiç façe çalıştırmadık de. onu. Çalıştırıyorum aslında. Şimdi reklama girdiğimizde... Çünkü ısınıyor. Aletin bir ısınması lazım simülasyon cihazımızın. Ee, onu bir... Onu da ısıtacağız. Bir aç kapa yapacağız. Çünkü programın başında açtık. Hala ısınmadı. Ee, siyasi... Bir de bir şey daha sormak istiyorum. Bu Sen sor, şimdi yapacağımız Twitter'dan şey. da bir şey var. Onu da şey yapacağız, cevaplayacağız. Ee, bize e, önümüzdeki yarım saat vaktimiz kaldı. E, <gülüyor> Fiyatlı anlayınız mı yapacaksınız... ...yoksa sadece analiz mi yapacaksınız? Eee... İkisini birden yapmayı düşünüyoruz. Bu Parti da, olarak mı soruyorsun buna yoksa modern, modern sabahlar sabahları olarak mı soruyorsun? Modern sabahların farkı. Hem siyafet analiz var burada hem de analiz var. Bakanın ne olacak İkisini diyoruz? Olacak. Bir soru daha var. Biliyorsun hemen konuşmamızın başında Zeynep Hanım'ın yeterli mi sorusu vardı? Hı hı. Ben yeterli değil. Demir'e Demokrat Parti'nin oyları demiştim. Hemen bir düzeltme yapmış Zeynep Hanım. Ben Selin Dion için sormuştum diye söylemiş. Hı hı. Daha doğrusu belir, şarkı yeterli mi anlamında? Ee, bir kere daha e, partimizin hakkının yendiği e, ortaya çıktı Selin e, Diyon'la ne alakası var seçimin hemen ertesi günü 8 Haziran iki şey bekliyor Türkiye bir e, Liberal Demokrat Parti'nin durumu iki Bülent Arınç'ın Açıklamaları, Evet doğru. Ankara ve Meliköşe Selin'de açıklamaları. Aralarında bir sürtüşme olmuştu. E, onu bekliyoruz. Siz bana Selin Diyon diyorsunuz ama tabii ki bu da Alkin takdiri ve sorusu. Onları da cevaplamaya hazırım. Selin Diyon için sormuştum yeterli mi diye demiş. E, yeterli efendim diyoruz. E, o soruyu da cevaplamış olalım. Bir yeterliyle uğurluyoruz. O bizim zaman... parti böyledir Ege. Yani e, herkes, herkes serbesttir bizim parti. Mobile devam edeceğiz. Selin alalım mı parti? Ya ben işte e, tarafsız dışarıda kalarak sadece analizleri dinleyerek bir şey yapmaya çalışıyorum ama güzel bir yerden bir müşahitlik olursa neden olmasın. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 103.1 Radyo Tesisiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili olan severler gönüllü müşavirlerden sayın Oktay Demirci bizimle birlikte hoş geldiniz bir kez daha hoş bulduk çok teşekkür ederim Oktay Bey seçim yasakları kalkalı 12 saat kadar oldu ve yavaş yavaş sonuçlar gelmeye başladı yavaş yavaş sonuçlar de gelmeye başladı e, aslında e, programımıza başladığımız dakikalarda e, bizim önümüze veriler düşmeye başlamıştı ama size açıklayamıyorduk Hı -hı. sevgili dinçler e, şu anda %80'e yakın bir açılan sandık var. Yok, tamamı neredeyse açıldı. Yani. Aa, bakayım simülasyon cihazını F5 yap bakayım. F5 yapıyoruz simülasyon cihazında. Aa, evet %98 99 bandında. <gülüyor> ee, evet. Ee, bir bakıyoruz. O zaman yavaş yavaş sonuçları ilk, ilk önce bu seçimin ee, tartışmasız ee, en çok e, merak edilen konularından bir tanesi bir dördüncü parti e, meclise girecek mi? HDP barajı açacak mı diye e, şu anda ge gelmeye başlayan verilere göre baraj açılmış görünüyor. Ne diyorsunuz? Ee, yüzde, e, şu anda simülasyon cihazımızda yüzde %13, 13 bandında e, 13 ile 79 milletvekili çıkarıyor gibi görünüyor e, HDP. E, Cumhuriyet Halk Partisi Bu da yani e, %13 barajı Açtığı şeklinde mi yorumlanmalı Yoksa henüz erken mi e, Yok açtığı şeklinde Yorumlayabiliriz hı hı. E, Yurt dışı oylarının da çoğunluğunun sayıldığını Düşünürsek e, Cumhuriyet Halk Partisi %25 gibi görünüyor e, hı hı. Simülasyon cihazımızda 132 milletvekili yalnız Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında e, Ayrıca e, Milletvekili sayısı olarak yansımayan Ama e, artı hanesinde pek çok Ben artı görüyorum sen de görmüşsündür herhalde evet, bunları. Nasıl, neyin simülasyonu bu? Bu e, genel, genel, genel bir simülasyon. MHP yüzde 16.4 ile 81 vekille görünüyor yine simülasyon cihazımızla ve seçimin e, galibi birinci olarak çıkan parti e, AK Parti AKP'miz. E, ben de tarafsız yayın yapıyorum kusura bakmayın şey olarak yani son dakikada ben... Ben size bir şey söylemedim ki sizin tarafsız olduğunuz çok içinize dert olmuş anladığım kadarıyla. Hemen bir açıklamaya giriştiniz. Yani ben şimdi size bir şey söylemedim. Buyurun. Dinleyiciler şöyle de düşünebilir. Yani... ...trene son dakikada atladılar... ...yanlış zamanda atladılar diye düşünebilirler... Ee, ...Ak Parti'mizin... Abi sen çok uzun zamandır... ...sayın AK Parti'mizin... ...gönlün zaten... ...258 evet. vekil... ...ama yani son dakikada mı... ...yanlış zamanda mı bilmiyorum. ...son durakta mı bilmiyorum. ...ne oldu ya... Yok, sen yani ee, ...yanlış ben tarafsızlığımı tabii ki korum... Şey ...sen tarafsızlığını mı? koru da ben sana... ...bir iki çanak soru sorayım istersem... ...sor nasıl soracaksın y onu... ...yüzde 40... <gülüyor> Yani birinci çıkmayız. Ne diyeyim? Birinci ne diyeyim parti bana? değil mi sonuç olarak? Ha, oradan Partisi mi? Ben son dakikada binmiş de olmak istemiyorum yani. Böyle biraz da biz ekmeğini yemeyecek miyiz yorumcu siyasi analizi olarak? %40.8 40, 40, aldınız Ege bey. Evet. Aldınız Aha. diyorum ama sonuçta tarafsızsın. Onun şey yapalım da. <gülüyor> ya, Tarafsız dönüşü kolay olsun de. yani. Şimdi ne olacağı da belli değil ya o yüzden. 40.8 40, tarafsızlığımızın da çok altını çizme yani. Aşağı yukarı 8-9 puan e, bir düşüş var ama e, düşüş demeyelim de ona şey diyelim. E, nasıl, e, yeniden yapılanma değil istersen <gülüyor> Yeniden yapılanma değil mi? Bugünlerde yeniden yapılanmaya Hı -hı. bir e, şeyiz acık acıtıyor bizi. Ama e, yani 8-9 puan bir düşüş var. Onu istersen demokrasi hanesine yazılmış bir 8-9 puan ha, diye ha, açıkla. Tamam. Ee, tarafsızlığımızı koruduğumuz için onu evet demokrasi hanesinden değil mi? O ne hanesini yazdık? Demokrasi hanesine ha. yazılır. Türkiye'nin demokrasisi dediniz, kazandı ha. diyebilirsin. Yani öyle şey anlaşılmasın. Yani bu da enayi de son dakikada trene yanlış durakta bindi falan gibi tarafsızlığımızı koruduğumuza göre. Sabah gazetesinin manşetini kullanabilirsin istersen. İktidarsız sandık diye bir Hı -hı. şey var. İstersen onu kullanabilirsin. 258 mi? ha şeyden girebilirsin bak pek çok kişi dün öyle söylüyordu %40.8 alan %41 olan bir partinin tek başına iktidar olamaması ha, çok da, saçma değil mi? Yani, e, Böyle bir şey yapabilirsin. Orada biraz sistemi de şimdi ne olacağı da belli olmadığından e, çok da şey yapmak istemiyorum yani. Ha, iktidar Bir sinyaller gelsin ben nasıl bağıracağımı biliyorum da şu anda yani e, tarafsız olmak biraz şey oldu. Yok, yani. Onu söyleyebilirsin. Bir şekilde koalisyon ortağı da olma ihtimali yüksek. Tek başına iktidar oradan bana koalisyon tabi. Oradan tarafsızlara yol göstermiş oluyorsun. Tek başına oluyorsun. iktidar olamayacak Hı -hı. mı diye böyle bir şey söylüyor. Ama yalnız bunu söylerken temkinli ol. Çünkü e, %40.8 oy olarak, oyların %40.8'ini alarak aslında milletvekili sayısında %47 gibi bir oran tutturmuş oluyor. Hı -hı. Oradan şey yapabilirler seni. Yani ha, da şey olur. Ol, Evet oradan gol yiyebilirsin. Yanlış anlama ben yani şimdiden senin tarafsız ben olduğunu değil, bilerek... Ben benim gibi tarafsız hani... Ha, ben de tarafsız Hı. bir gözle bakıyorum tabii yani o bu Nasıl bir yapacağız yapacağız? Onu, Sizlik evet. değil mi? Çünkü oradan seçim sisteminin adaletsizlik sistemini falan Darbe diye darbe lafı şey olmadı mı ya seçim darbesi diye ben öyle yürüyecektim. İstersen şey diyebilirsin. Tarafsızlığımı koruyarak tabii. İstersen şey diyebilirsin. Yani e, gelen seçime girmek suretiyle darbe yaptılar falan gibi bir şeyden yürüsem... E... Tabii yani olabilir aslında. Diğer partilerin yaptığı şeye darbe diyebilirsin. çünkü Oylarını solucuna... yükseltme girişimi gibi görüyorum e ben. Bir Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidar olamıyor. Yani o, bu, bu darbe Bundan değil de da nedir, nedir diyebilirsin. İnanarak Hı -hı. söylersen bu da savunulacak bir şey olabilir. Bir de şeyi söyleyebilirsin. Pelerel, yani... neyse, pelerel darbe desem. Onu da, onu da söyleyebilirsin. Tabii ki tarafsızlığı mı koruyarak yani. 2002 yılında biz şey diye bağırabilirsin istersen. 2002 yılında biz %34 ile e, 300... Kaç? 30 civarı. 30 civarı e, milletvekili aldık. 335 aldık diye mi konuşacaksın? Yoksa alındı diye mi konuşacaksın? Almışsınız. Al. Nasıl diyeyim? Tarafsız olmak, o, al, tarafsız olmak için aldık demen lazım. Tarafsız olmak için aldık demen Doğru. Aha. O yüzden yüzde hani 34 küsürle e, bu kadar alıp böyle şey yapmıştık. Şimdi Ayıp olmazdı. 40.8'de tek başına iktidar olamıyoruz zaman, diyebilirsin. E, Oradan da bir itiraz edip. Modern sabahlar tarafsızlığını koruyarak. Şöyle desin. Biraz ayıp olmadı mı? Manşetimiz budur. Çok güzel olur. Biraz ayıp olmadı yani mı? Yani modern sabahlar değil mi? Çünkü yani ben tabii ki tarafsızlığımı. O senin tarafsız, senin Hı -hı. tarafsızlığın ayrı. Evet, o zaman ben Benim şöyle manşetimi atıyorum. Ayrı. Biraz ayıp olmadı mı? Evet, sen öyle söyleyebilirsin. Ee, son dakikada son dakikaya kalanlar için biraz ayıp olmadı mı? <gülüyor> güzel. Biraz daha kısaltırsan iyi olur. Hı -hı. Manşet sığmayabilir. Doğu Devrim Özdemir yani, şöyle demişti Şöyle bir durum da var mesela e, Yiğit Bulut dün bir kanaldaydı e, O sırada sonuçları Almış mıydı bilmiyorum morali bozuk gibi e, Bir havası vardı e, Ve Başkanlık halk başkanlık Dedi diye bir yorumu vardı onu, o kıvamı be nasıl, be şu, şu. O kıvama nasıl geliniyor? Ben başka bir şey gülüyorum. Başka, dün yaşadığım başka bir olaya gülüyorum sandık Hı -hı. sırasında. Yanlış anlaşılmasın. Evet, doğru yani. Oradan da gidebilirsiniz. Oradan da bir biz artık bir, bir, yerden bakacağız çünkü. bir yerden gideceksin. Sonuçlar şöyle öyle gösterdi. Devrim Bey demiş ki Sosyal Adalet Partisi Genel Başkanı Doğu Devrim Özdemir'de soruları cevaplıyor demiş Twitter'dan. Sap biliyorsun. Hı -hı. Sap partisi diye geçer. Ama e, Devrim Bey sap partisi denmesini istemiyor. Hı -hı. E, sağ parti denmesini istiyor Hı -hı. özellikle. Benim anladığım kadarıyla öyle önünde bir hassasiyet var. Kartımız Kartınız var mı diye sormuştuk. Twitter'dan. Hani ne, ne tip imkanlar sağlıyorsunuz? Kartınız var mı? Kaymaklı bisküvi veriyor musunuz diye. Kartımız var demiş. Ee, ama evde demiş. Spirle de bir <gülüyor> parti. Ekonomi ve bisküvi konusuna mesafeliyiz. Partide sınırsız. Şeftali suyu 7.24 mevcut. Ve metroya yakın demiş. Ee, partinin. Partinin çayı. Biz tabii yani her partinin burada... Hangi parti bize ulaşırsa onu söylemekle yükümlüyüz. Neden? Çünkü biz... Tarafsız. Tarafsız. Tarafsızlık. Evet. Evet. Sevgili dinleyiciler o zaman tarafsız bir gözle. Şimdi reklamlara geçeceğiz hemen ardından da elinizlerimize devam edeceğiz. Bakalım halk ne dedi. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tülesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili salatseverler. Seçim 2014 özel programını yavaş yavaş noktalıyoruz. Zaten... Baya bir süre önce noktalarımız gerekiyordu. Saçma sapan bir şey oldu ama e, Kusuruklu'nun hazırlığımız böyledi. Programımızın adı seçtim 2014 ve siyasi için içinde çağırdığımız kişi e, Oktay Demirci'yle bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. E, programımızın son dakikalarında ben e, bizim de sesimizi duyurmamıza fırsat verdiğiniz için e, siz tarafsız e, yayıncılık anlayışına sahip özgür yayıncılık anlayışına sahip modern sabahlara teşekkür ediyorum. Bir arkadaşınız daha vardısin o galiba sokakların nabzını tutmak için Nabız e, tutuyor hafta şu anda. sonu dışarı çıkmıştı hı hı. E, ama e, galiba yok bugün sokakların ee. nabzını mı tutuyor? Yani biz şimdi şu anda e, tarafsızlar olarak yani tarafsızız diyoruz da tarafımız da belli e, kazanandan artık nereden e, kaymak gelecekse o tarafa doğru e, biz de e, tarafımızı belli ederek şu anda kazanıyoruz. E, araziyiz. Evet. Siyasi arazi siyasi, <gülüyor> siyasi arazi, arazi. konundayız. Yarın öbür gün nereden sinyal alırsak oraya döneceğiz ve hizmete devam, devam edeceğiz. edeceğiz. Artık kimse neyse memleketimiz için e, nereden bize ikbal varsa oraya döneceğimizi bir kez daha cesur bir şekilde söylüyorum. Ege biliyorsun ben e, bundan yıllar önce siyasete girmeden önce Hı -hı. E, bir ödül töreninde bir konuşma yapmıştım. E, o dönem çok tepki almıştım hı hı. E, Ben tepki de almadım da kimse anlamamıştı diye düzeltelim yok onu. yani tepki işte onun sonrasına gelmişti anlaşılmayan bir mesaj olduğu hı hı. için e, sen tarafsız yayıncılık anlayışında bir o, onu hatırlatırsan çünkü bilen dinleyicilerimiz vardır ama e, ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz olabilir duymamış olan dinleyicilerimiz olabilir o bitmeyen cümlelerini mi söyleyeyim e, valla artık sen mesajı nasıl aldıysan eğer bir yanlış mesaj varsa ben zaten buradayım <gülüyor> Düzelt, düzeltirim <gülüyor> Radyo seni. Senin, e, en iyi e, Yerel Radyo ödülünü aldığı ulusal bir yarışmada ödülü kabul konuşmasını Oktay Demirci yapmıştı. E, o dönemki gündemi değerlendirdikten sonra konuşmasını herkesin konuşabildiği bir ortamda diye bitirmişti. Daha doğrusu e, herkesin konuşabildiği dinlenebildiği... bir ortam dinlenebildiği bir ortamda demişti. Böyle bir ortamda ne olur diye acaba cümleyi nasıl bağlayacak diye beklerken e, o beklenti nedeniyle başlamayan alkışlar arasında geç başlayan alkışlar arasında sen Kürtüz'den ayrıldığın anda konuşmanın bittiği anlaşıldı çünkü alkışlar arasında ayrılmıştı yani diyorsun ki herkesin dinlenebildiği bir bundan 12, 13, 14 sene önce yaptığım e, o açıklamayı bugün tekrar ediyorum. Herkesin dinlenebildiği dolayısıyla herkesin e, konuşabildiği e, bir ortam olsun. Bu önümüzdeki günlerde uzlaşmayı öğrendiğimiz belki pek çok zarar e, olacak zaten zararın içindeydik hı hı. E, ama uzlaşmayı öğrendiğimiz bir yapı olsun evet, şimdi e, e... o yüzden de herkesin dinlenebilir. öncelikle şu baraj denen e, garabeti bir ortadan kaldırıldığı bir e, yapı olsun diyelim ben bunu yanlış anlaşılmasın liberal demokrat parti e, müşahit şu kartına kanlısın. sahip olarak e, konuşmuyorum liberal demokrat parti müşahit kartını çıkarıp konuşuyorsun şu müşahit kartımı çıkarıyorum cüzdanımdan ve kafama koyuyorum o da şapka sayılmaz. Ee, o yüzden e, onunla konuşuyorum ama genel olarak e, söyleyeceğimiz budur. Aslında şu da var. Dün işte buyursunlar koalisyon neymiş görsünler falan gibi bir olarak gösterilmeye çalışan koalisyon demokrasinin özüldür. Demokrasi dediğin şey herkesin fikrinin değerli olduğu bir ortamdır. Ee, işte. Embaşesinden Avrupayı çekip çeviren Almanya koalisyonla yen ötülüyor. Hmm. Ee, doğru bir siyasi iklimle koalisyonla çok şey yapılır. Ee, son yıllarda e, partilerin bir araya gelmesini düşünemeyecek kadar sert bir iklimde siyaset yapıldı. Normal bir ülke, normal bir siyaset anlayışı olsaydı koalisyon basit matematik hesaplarıyla yapılacak. Uzlaşmayı bilerek, uzlaşmayı, uzlaşmayı bilen insanların tarafında yapılacaktı. yapılacaktı. Belli konulardaki ayrı fikirlerin çatışmasını görecektik sadece ama çatışmayı çok daha derinleştiren, çok daha yüzeysel ve seviyesiz bir taraftan şekilde yürüten bir iklimde şu anda çok Olmayacak şeymiş gibi görünüyor ama önümüzdeki günlerde siyaset içinde dengeler oturacaktır. Biz de bir süre takipçisi olacağız. Takipçisi olacağız. Beraber son dönemde uzunca bir süredir beraber televizyonda aynı anda görmediğimiz siyasi liderler ya da siyasi figürler, aktörler hı hı. bu uzlaşmayı öğrenecekler. Belki ilerleyen günlerde onları televizyonda da görürüz yan yana da görürüz. İmtina ediyorlardı çünkü beraber görünmemek için, tabii beraber canım. çıkmamak için. Tabi hepsini kastetmiyoruz yani hepsini kastetmiyorum ee, ama mecburen şu anda e, artık yani bu, bu öğrenmek zorunda bunu bu insanlar Öğrenmek zorunda iklim değişti diyelim olumlu anlamda söyleyelim bunu evet. hakikaten de e, siyasetin böyle bir şey olmayabileceğini görme şansımız var Bakalım önümüzdeki günlerde ne gösterecek bize diyelim. Geçmiş olsun seçimler korkulduğu gibi. E, elbette çok özellikle hani cumartesi Diyarbakır'daki o şeyden sonra. Evet, patlamadan, e, patlamadan sonra. Patlamadan sonra e, olaysız bitti demek hı. doğru değil. Cuma günü. Hı. Ama daha büyük şeylerden, daha büyük bir e, kargaşadan korkuluyordu. E, yani çok büyük kargaşalar doldu elbette. Ama bir şekilde artık geride bıraktık. Devam edeceğiz ama şeyi de bir kere daha hatırlatalım dinleyicilerimiz oy ve ötesi e, gönüllüsü olmaya gerek yok şu anda da siteye girerek hı hı. E, tutanakları e, tutanaklar için bir şeyler yapılabilir e, t3.oyveötesi.org web sayfası veya oy ve ötesinin ana sayfasından da yönlendirme var. Ee, hiçbir şey yapamadıysa e, dün meşgul olan dinleyicilerimiz insanlar vardır. Onlar bugün itibariyle de e, bu sisteme katkıda bulunabilirler. Şöyle bir gelip baksınlar en azından bir sonraki hiçbir şey yapmasa bile bir sonraki seçimler için hı hı. E, belki kafalarında bir şey canlanır çok ihtiyaç var. Hakikaten çok olaylı bir e, dönemi geride bıraktık. E, biraz rahatlama zamanı yaz bakalım nasıl geçecek diyoruz. Yarın sabah yeniden modern sabahlarda buluşma dileğiyle de veda diyor söz çekel sevgili bir gün mükemmel bir gün olacak